17 Mart Borsa o kadar ağır ve kalıcı biçimde çöktü ki artık kendisinden haber alınamıyor. Borsa sistemi kaybolmuş bir gerçekliği temsil ediyor. Arz talep ekonomisi sarsıntı geçirdi. Finans sisteminin içinde dönen sanal para miktarına karşı kayıtsız kalacak. Bu da finans sisteminin etkisini kaybettiği anlamına geliyor. Geçmişte insanların ellerinde bulunan varlık miktarı Matematik dalgalanmalarla belirleniyordu. Şimdi varlık elimizde bulunan paraya değil, zihin dünyamızda olana bağlı. Para işleyişinin durması üzerine düşünmeliyiz. Kapitalist tarzan çıkışın anahtarı burada olabilir. Emek, para ve kaynakları erişim arasındaki ilişkiyi kesin olarak koparmak. Farklı bir zenginlik anlayışı ileri sürülebilir. Zenginlik elindeki para miktarına değil... ...yararlanabildiğin hayat kalitesine bağlıdır. Ekonomi bir gerileme evresine giriyor. Ama bu defa ne arıza destek... ...ne de talebe destek politikaları işe yaramıyor. İnsanlar işe gitmekten korkuyor. İnsanlar ölüyorlarsa hiçbir arz canlandırılamaz. Evlere kapalıysak hiçbir talep canlandırılamaz. Bir ay, iki ay, üç ay. Makineyi durdurmaya yeter... Ve bu durmanın geri dönülmez etkileri var. Normalliğe geri dönmekten bahseden, makinenin hiçbir şey olmamış gibi yeni baştan çalışacağını düşünenler olup, olup bitenden bir şey anlamamış demektir. Makinenin yeniden çalışması için her şeyi baştan icat etmek gerekecek. Ve son 30 yılda işlediği biçimde işlemesini engellemek üzere biz orada olmalıyız. Piyasa dini, ve özel sektörcü liberalizm ideolojik bir suç olarak görülmeli. Bize 30 yıldır tüm sosyal hastalıkların tedavisinin kamu harcamalarının kısılması ve özelleştirme olduğunu söyleyenler sosyal mesafede tutulmalı. Bir daha ağızlarını açmaya kalkarlarsa hak ettikleri gibi tehlikeli aptallar olarak muamele görmeliler. Son iki hafta Sara Mesa'nın Casa de Pan ekmek evi Cristina Morales'in Lektora Facil, kolay okuma ve Korkunç Leyla Aslimani'nin dusunu tatlı şarkısını okudum. Şimdi 20. yüzyıl başında Baku'yu anlatan bir Azeri kadın yazarı okuyorum. Petrolle birdenbire gelen zenginlik ve müthiş zengin ailesinin tüm mal varlığının Sovyet devrimiyle elinden alınması. Bu yıl tercihten ziyade öylesine yalnızca kadın yazarları okudum. Cevani'nin bir iltica, İslamcı şiddet, yalnızlık ve nostalji hikayesi anlatan Harikulade romanını okudum. Şimdilik kadınları ve yeterince okuduğum insanlık durumlarını bırakıyorum. Italo Calvino'nun Orlando Furioso okumasını içeren kitabını çekip aldım. Ders verirken onu çocuklara öğütler ve birkaç bölümünü okurdum ve yeniden zevkle okuyorum.